İnna alhamdulillah, nahmduhu ve nastainuhu ve min şurur anfusina ve min seyaati a'malina. Ma yehdi Allah, falâ muddillâ ve ma yuddil, falâ hadiâ. Aşhedu a la Ve Muhammedan, ve Estağfurullah. Ya ayihal الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayihal الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرز ونساء.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 فقد فوز فوزن عظيم فان استقل حديث كلام الله واحسن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحتثاتها وكل محتثة البدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم İnneni ene Allahu la ilaha illa ene fa'budni wa aqimis salate Allah subhanahu wa taala değerli kitabında şöyle buyurmaktadır. Gerçekten ben ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet et ve beni zikretmek için namazı ikame et. Değerli Müslümanlar, namaz Müslüman için tevhidin amel bulmuş halidir. Allah subhanehu ve teala kendi ilahlığını beyan ettikten sonra Müslümanlardan kendileri için namazı ikame etmelerini istemektedir. Değerli Müslümanlar, Nasıl ki bir Müslüman tevhidini asla ve asla bırakamayacaksa işte namazını da aynı şekilde bir Müslüman bir vaktini bile geçirememektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Resulullah aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde İslam'ın beş temel üzerine bina edildiğini belirtmiş ve bunun ikincisinin de namaz olduğunu söylemiştir. Bu yüzden dolayı kardeşler namaz namaz İslam dininin üzerine inşa edilmiş olduğu ikinci rükündür ve namaz İslamiyetin ilk anlarından beri Müslümanlara farz kılınmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam eşini ve eşini ve yeğeni Ali radıyallahu taala anhumu yanına aldığı alarak Kabe'de namaz kılacağı zaman müşrikler onlar hakkında şöyle söylemişlerdir. Vallahi de yeryüzünde bunların şu yaptıklarını yapan başka bir hiç kimseyi bilmemekteyiz. O halde değerli kardeşler, o dönemde Resulullah aleyhissalatu vesselam henüz kendisiyle gönderilen dine tabi olan Üç kişi olmakla birlikte Kabe'de müşriklerin ortasında Allah subhanehu ve teâlâ'nın emrettiği namazı ikame etmişlerdir. Değerli kardeşler, namaz Allah subhanehu ve teâlâ'ya en sevimli gelen amellerden bir tanesidir. Bu yüzden dolayı Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır. ''İnne s-salâta kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte'' Muhakkak ki namaz, muhakkak ki namaz belirli vakitlerde inanmışlara vacip kılınmıştır, farz kılınmıştır. Yine sahabeler Allah subhanehu ve teala'ya yakınlaşabilmek için Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan Allah katındaki en hayırlı amelleri sormaktadırlar. İşte Abdullah ibni Mesud radyallahu teala anhu soruyor ve diyor ki ''Ya Resulallah'' Eyü'l a'mali ahabbu ila Allah azza ve celle. Amellerin en Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam da cevaben diyor ki: Es salatu ala vaktiha. Zamanda kılınan namazdır. Sonra tekrar soruyor ve diyor ki: Summe eyü'l birrul valideyn? Resulullah Aleyhissalatu vesselam da cevaben diyor ki: Anne ve babaya iyiliktir. ثُمَّ اَيُّ قَالْ الْجِحَادُ ف۪ي fi اللّٰهِ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sorusunun üzerinde tekrar diyor ki bundan sonra da Allah yolunda cihat etmektir. Değerli Müslümanlar, hiç şüphesiz ki Allah subhanehu ve teala katında en sevimli amellerden birisi de namazdır. Belki de bu yüzden dolayı sahabe namazın terki dışındaki hiçbir ameli küfür görmemiştir. Velakin onlar namazın terkini küfür görmüşlerdir. Cabir bin Abdullah'ın radiyallahu taala anhu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır: "Beyne'r raculi ve beyne'l kufri ve şirke terku's sala". Kişi ile kişi ile küfür ve şirk arasındaki sınır namazın terk edilmesidir. Değerli Müslümanlar. Değerli Müslümanlar, namazın vacipliğinin inkar edilmesi ya da namazın vacipliğinin kabul edilmesiyle birlikte devamlı bir şekilde namazın namazın terk edilmesi muhakkak ki küfür olan amellerdendir. Ve lakin kardeşler, ve lakin değerli Müslümanlar, bugün bizler burada namazı terk eden insanlar hakkında konuşmayacağız. Tabii ki de bugün buradan onlar için Allah Sübhanehu ve Teala'dan hidayet dilemekteyiz ve yine onların ve yine onların bu hatalarından dönüp tövbe edip doğru yola girmeleri için Allah'a duacı olmaktayız. Velakin bugün asıl konuşmak istediğimiz mesele öncelikle kendi nefislerimizdir. Namazın vacipliğine inanan müminler olarak bizler onu hak ettiği şekilde eda edebilmekte miyiz? Hayatımızda onu hak ettiği yere koyabilmiş miyiz? Bugün bunu konuşacağız. Değerli Müslümanlar, <gülüyor> değerli Müslümanlar, hiç şüphesiz ki hepimiz biliyoruz ki namaz Müslüman kul ile Müslüman kul ile Allah Sübhanehu ve Teala arasında bağlayıcı bir köprüdür. Kul namaza durduğu zaman eğer yüzünü sağa sola çevirmezse Allah subhanehu ve teala da o kuldan yüzünü asla çevirmez. Ve yine bizler biliyoruz ki namaz İslam'ın direğidir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın gözünün nurudur. Daha 7 yaşındaki çocuğumuza yapmasını telkin ettiğimiz bir ameldir. Ve değerli kardeşler bizler yine biliyoruz ki niceye namaz kılanların vay haline... Vay onların haline ki onlar kılmış olduğu namazdan gafil kalmışlardır. Ve yine onların haline vay olsun ki onların kılmış olduğu namaz onları yapmış oldukları kötülüklerden alıkoymamıştır. Onları yapmış olduğu kötülüklerden engellememiştir. Değerli Müslümanlar, o halde... O halde namaz Allah Subhanahu ve Taala'nın müminlerden istemiş olduğu, istemiş olduğu ve belirli vakitlerde farz olarak kılmış olduğu bir ibadettir. Ve şunu çok iyi bilmeliyiz ki Müslüman kul ancak namazına bağlı kalarak Allah Subhanahu Teala katında kurtuluşa erebilir. Hiç şüphesiz ki insan ilk başta sorguya çekileceği şey akideden sonra onun namazıdır. Eğer namazdan kurtulmuşsa, eğer namazdan kurtulmuşsa bu kişi diğer amellerinden de geçecektir. Namaz değerli Müslümanlar, tevhidi bir duruş olduğundan dolayı. Allah subhanehu ve teala'ya derinden duygu besleyenlerin haricindekilere ağır gelmektedir. Namaz tevhidi bir duruş olduğundan dolayı münafıklara ağır gelmektedir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَيْلًا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا o münafıklar ki o münafıklar ki namaza kalkacakları zaman tembel tembel namaza kalkarlar ve insanlar görsün diye amel ederler ve onlar Allah'ı pek az zikrederler. Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Efsalu salati alel munafikin salatu'l-işa ve salatu'l-fecr ve lev ya'lemuna ma fehima le'tavhuma ve Namazların münafıklara en ağır geleni yatsı ve sabah namazıdır. Eğer onlar bu namazlardaki hayrı bilmiş olsalardı hiç şüphesiz ki emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu hadisin bu hadisi şerifin devamında şöyle buyurmaktadır. Velakad hamamtu en amura velakad hamamtu an amura bis salati fe tuqama. ثم امر رجلا فيصلي بين الناس ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه الى قوم لا يشهدون صلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار رسول الله vesselam şöyle buyurmaktadır <coughs> Hiç şüphesiz ki ben ezanın ezanın okunmasını ve halka namaz kılması için birisini görevlendirmeyi ondan sonra da ellerinde odunlarla birlikte ellerinde odunlar olan erkeklerle birlikte namaza gelmeyen insanların evlerine gidip onların evlerini başlarına geçirmeyi onların evlerini yakmayı, yakmayı düşündüm ve bu konuda niyetlendim Değerli Müslümanlar Az önceki ayet ve bu hadise bakacak olursanız burada münafıkların namazı terk edildiğinden bahsedilmemektedir. Ve lakin, ve lakin onlar beş vakit namazı kılmış olmalarına rağmen namaza tembellikle kalkmak, kalktıklarından dolayı bu şekilde onlardan bahsedilmiştir. Evet onlar namaza kalkıyorlardı ve lakin bu konuda tembellik gösteriyorlardı. Ve onlar cemaat namazını cemaat namazını düşünmeyip tek başlarına kılıp bir an önce bu durumdan kendilerini kurtarmak istiyorlardı. Değerli Müslümanlar <gülüyor> halbuki halbuki insan cemaatle kılınan namazın farkına varacak olmuş olsa durum gerçekten çok değişmektedir. Çünkü kardeşler çünkü kardeşler Allah Subhanahu ve teala cemaatle kılınan namazı 25 kat diğer namazdan daha üstün tutmuştur. Ve Abdullah İbni, Abdullah İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Salatul cemaati eftelü min salatil fazzi bisseb'in ve aşrine derece kişinin kendi başına kıldığı namaz kişinin cemaat ile kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 kat daha derece 20, 25 kat 27 kat daha derecelidir bakınız burada burada Rasulullah aleyhisseltu vesselam dereceden bahsetmektedir derecenin mahiyetini ilmini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Belki de bir derece arasında Belki de iki derece arasında Yer ile gök kadar Mesafe bulunabilmektedir Yine yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu Bir hadiste şöyle buyurmaktadır Salatul raculü fil cemaati Tuda'afu ala salatihi fi beytihi ve fi suqihi Hamsen ve 20 da'fan Kişinin Cemaat ile kılmış olduğu namaz, pazarda tek başına ya da evinde tek başına kıldığı namazdan 25 kat daha faziletlidir. Değerli Müslümanlar, maalesef Müslümanların geneli içerisinde yaşamış olduğumuz zamanın tuzaklarına kapılmış, içerisinde yaşamış olduğumuz zamanın tuzaklarına kapılmış, ve cemaat ile namaz kılmaktan mahrum kalmıştır. Ve maalesef bunun sıkıntısını da umursamaz olmuşlardır. Buna yönelik bir sıkıntı da duymuş duymaz olmuşlardır. Ve üzülerek söylemek gerekirse insanların ekseriyei yine sabah namazını kaçırmayı sünnet haline getirmişlerdir. Ve velakin, velakin bağım, bağımlısı oldukları dizileri terk etmeyi hiç düşünmemişlerdir. Ya da boş vakit geçirdikleri saatlerini öldürdükleri telefonları bırakmayı asla düşünmemişlerdir. O halde değerli Müslümanlar bizler kendimize her ezandan önce şunu soracağız. Bizler Allah'ın huzuruna şu an yönelmekteyiz. Ve Allah subhanehu ve teala da bize yönelmektedir. Bunun bilincinde olarak namazı kıldıktan sonra selam verdikten sonra da şunu kendimize sormalıyız. Acaba oldu mu? Acaba oldu mu? Bakın Ayşe radıyallahu Teala anha Resulullah Aleyhissalatu vesselam Rasulullah Aleyhissalatu vesselam için şöyle buyurmaktadır. Lem yekunun nebi yu ala şeyin minen navafili eshadd minhu rak'atil fecri. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a nafileler içerisinde sabah namazının iki rekatlık sünneti kadar hiçbirisine bağlı olduğunu görmedik demiştir. Yine Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurmaktadır: "Rek'atul fecri hayrun minet dünya ve Sabah namazının iki rekatı hem dünyadan hem de içerisindeki her şeyden çok daha hayırlıdır. O halde kardeşler bazı şeyleri değiştirmek, bazı gidişatlara yön vermek bizlerin elindedir. Gücümüz olduğu sürece, kudretimiz olduğu sürece din kardeşlerimizden bu konuda yardım isteyelim. Zaten cemaat ile namaz kılabilmemiz, cemaat ile namaz kılabileceğimiz yerler sayısı sayı itibariyle o kadar azdır ki bu yüzden dolayı bizler el ele verip, kardeşlerimizle bu konuda yardımlaşmak mecburiyetindeyiz. En azından yatsı namazını, en azından sabah namazı için yardımlaşmalı ve şu şu paslaşmış bedenimizi uykudan uyandırmalı ve Allah'ın dini uğrunda bu konuda yardımlaşmalıyız. Vallahi kardeşler, ben bir Müslüman olarak bu konuda hutbe vermekten haya ediyorum velakin içerisinde olduğumuz vaka bunu gerektirmektedir.